Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan isim: Derya Gürses Tarbak Merhaba. Bilim tarihi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İnan Kalaycıoğlu'ları. kendisiyle kendi özel çalışmaları, yayınları ve aynı zamanda çalıştığı üniversite Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya Fakültesi'nin genel olarak bilim tarihi konusundaki ajanda ne denir ona? Çalışmaları pardon İngilizce aklıma geldi. Çalışmaları konusunda bir sohbet yapacağız. Öncelikle İnan hocamızı tanıtmak istiyorum size. E, TED Koleji mezunu İnan hocamız e, 1995 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl D Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne girmiştir. 2000 yılında başladığı yüksek lisansını Profesör Doktor Hüseyin Gazi Topdemir danışmanlığında hazırladığı Katip Çelebi'nin Cihannüma adlı eserinde İbrahim Müteferrika'nın yaptığı ekler doğrultusunda Çağdaş Bilimlerin Türkiye'ye Girişi başlıklı teziyle 2003'te tamamlamıştır. Doktorasını Profesör Doktor Remzi Demir danışmanlığında hazırlamıştır. doktora konusu Cumhuriyet döneminde Türkiye'de bilim. 2009 yılında doktora, doktorasını bitirmiştir. 2010 yılında ise bilim tarihinde yardımcı doçent. 2016 yılında da kocent ilmanını almıştır. Ee, hoş geldiniz inan Hocam. Ha, hoş bulduk. Ee, şimdi ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Şimdi master, tezi, e, master teziniz olan e, müteferrika konusunda bir çalışmanız var. E, buradaki genel argümanınızdan bahsedebilir misiniz bize biraz? Tabii ben öncelikle beni davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu 2003 yılında tamamladığım Yüksek Lisans Tezim geçen yıl kitaba dönüştü ve burada aslında bilinen, tanıtılan İbrahim Müteferrika'nın daha farklı bir isim olduğunu ortaya koymaya çalıştım ve onun ee, Osmanlı'da bulunduğu sırada e, kaleme almış olduğu telif ve tercüme eserlerine Türk Düşünce Dünyası'na yaptığı katkıları e, vermeye çalıştım. Çünkü e, bizim çalışma yapılmadan önce onun bir düşünür ve bilim aktarıcısı olarak yaptığı hizmetler pek gündeme getirilmemişti. E, ve e, bu doğrultuda da e, biz bu çalışmamız e, hayata geçirdiğimizde ee, şunu ortaya koyduk. Öncelikli olarak e, İbrahim Müteferrika'nın biraz önce de değindiğim üzere bilinenler farklı bir kimliğinin olduğunu ve e, Osmanlılar sırasında e, kaleme almış olduğu çalışmalara e, yayınlanma tarihleri ve içerikleri incelendiğinde onun adeta bir plan çerçevesinde bu çalışmaları yaptığını ve Osmanlılar arasındaki konumunu güçlendirmede ve zaman içerisinde gerçek düşüncelerini açığa çıkarmada e, bilinçli bir yol izlediğini. E, görüldüğünü vurgulamıştık ve e, burada da anlatmak istediğimizde kısaca e, tanıtılan İbrahim Müteferrika'nın dışındaki Müteferrika'nın aslında bir kartezyen olduğu ve e, mekanik evren görüşünü benimsediği e, dönemin önde gelen e, kaynaklarından yararlanarak e, Katip Çelebi'nin meşhur cihan nümasına e, önemli ekler yaparak özellikle de astronomi ve kozmografyaya e, ilişkin yapmış olduğu eklerle de e, Kopernik kuramının e, yani güneş merkezli evren modelinin Osmanlılar arasında e, tanınması ve benimsenmesi yolunda ee, önemli bir e, ek de e, yaptığını ve e, bu ek aracılığıyla sadece e, Kopernik Astronomisi'nin değil aynı zamanda Osmanlı bilim topluluklarının gündemine ilk defa e, Galile Fiziği'nin ve e, Descartes'in e, çevrimler kuramının da e, aktarıldığını e, dile getirmiştik bu çalışmada. Daha sonra bu çalışmada dile getirilen düşünceler yakın dönemde yapılan diğer bazı çalışmalarla da bir anlamda doğrulanıyor. Ve Müteferrika'nın yani 20. yüzyılda ele alıp işleyen isimlerin onun en önemli katkısını pek göremedikleri ve bundan dolayı da 18. yüzyılın önde gelen isimlerinden biri olan Müteferrika'nın bütünüyle doğru bir biçimde değerlendirilemediğini bu çalışmada dile getirmiştim ve onun yapmış olduğu ekler aynı zamanda birçok önemli isim, aralarında önemli bilim tarihçilerinde de olduğu isimler tarafından da yine yanlış değerlendirildi veya eksik ve hatalı değerlendirmelere konu olduğunu da yine bu önce tez sonrasında kitap olarak yakın dönemde yayınlanan çalışmada vurgulamıştım. Bir de müteferrika üzerine bu çalışma tamamlandıktan sonra test çalışması olarak tamamlandıktan sonra da onun kartezyen olduğunu vurgulamak adına da popüler bir bilim dergisinde 2005 yılında yıllar önce de düşünüyorum öyleyse müteferrikayım diye de bir makale kaleme almıştım. Son dönemde yapılan çalışmalara bakıldığında da Biraz önce de değindiğim üzere kısaca Müteferrika'nın düşünce tarihindeki yeri daha doğru bir biçimde aydınlatılıyor. Öncelikli olarak bunları söylemem yeterli olur sanırım. Bu dergi hangi dergiydi İnan Hocam? Bu, bu dergi yani? bilim dergisi Bilim ve Ütopya'ydı 2005 yılında. Orada düşünüyorum öyleyse Müteferrika'yım adı altında neden kartezyen olduğunu o Cihan Numaya yapmış olduğu ekler doğrultusunda değerlendirmiş ve anlatılanın dışında bir Müteferrika portresini hem çalışmada hem de daha kısa bir biçimde makalede vurgulamıştık. Şeyde akademiyada hesabınız varsa orada görebilirler mi dinleyicilerimiz bu makaleyi? Evet. Hocam yüklemedim ama e, onu da Akademi Edu'daki hesabıma da yüklerim. Yani onu evet, paylaşımı evet. açmamıştım ama onu da e, tabii ki yani, açarım. Hazır, ee, evet evet hazır söylemişsiniz onu kesinlikle bir yani okumalarını tavsiye edelim e, dinleyicilerimize. Ederim. E, rica ederim. İkinci sorum şu. Şimdi doktor yanınıza atlamak istiyorum evet. e, mümkünse e, çünkü çok yakın bir süre önce Cumhuriyet Türkiye'sinde bilim konulu kitabınız e, yayınlandı. Evet. E, şimdi kulağa garip gelecek ama e, dinleyicilerimiz açısından e, bu türündeki nadir çalışmalardan diyebilir miyiz? Yani kapsamlı Cumhuriyet döneminde bilim çalışmalarını Konu eden bir kitap çalışması daha önce yani siz söyleyin bana Derya yanlışsın var aslında deyin ama nadir bir çalışma olduğundan bahsedebilir miyim? Yani içeriği bağlamında bakıldığında ve konuyu ele alış biçimi göz önünde bulundurulduğunda alanındaki ilk çalışma ama tabii 2009 yılında bu çalışma vücut bulmuştuk. Yine yakın bir dönemde kitaba dönüştü. Arada tabii 2009 sonrasında da başka çalışmalarda zaman içerisinde yapıldı ama ben hani çalışmanın içeriği hakkında şöyle bilgi vereyim. Bu Cumhuriyet döneminde özellikle temel bilimler alanında işte başta matematik, fizik, kimya, astronomi, biyoloji ve jeoloji alanlarındaki Cumhuriyet döneminde ee, tabii Osmanlı'nın e, belli bir son dönemini de dahil ederek bir karşılaştırma e, yapmış ve bu e, karşılaştırma sırasında e, karşılaştırmayı yaparken de aynı zamanda bilimsel gelişmeleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen siyasi ve iktisadi olaylar, çağdaş bilimlerin e, yerleşmesini ve yeşermesini sağlayan bilginlerimizin alanlarına yapmış oldukları katkılar ve yaşam öyküleri Araştırma ve dolayısıyla bilimin üretilmesini ve yayılmasını sağlayan üniversitelerin ve TÜBİTAK, MTA gibi bilimsel araştırma kurumlarının bilim ve toplum hayatımızdaki yerleri de göz önünde bulundurularak bir 1850'lerden tezin tamamlandığı 2009 yılına kadar neyi miras aldık? Neleri başardık, neleri başaramadık bilim ve düşün hayatında bu e, ilgili bilim dallarının e, arka planları eşliğinde e, vermeye çalışmıştık. Çünkü e, bu e, çalışmanın e, kapsamı içerisine giren sürede bakıldığında Türkiye'de bilim adına neler yapılmak istenip, bunların ne kadar gerçekleştirildiği ve ortaya konulan hedefler ile e, sonuçların uyuşup uyuşmadığı ve İzlenen yöntem yöntemlerin etkili ve verimli olup olmadığı değerlendiriliyor ve böylece bir aydınlanma projesi olan ve bu projenin temeline aklı ve bilimi alarak köklü dönüşümleri başlatan cumhuriyet döneminin bilginlerinin bilimsel eğitim ve araştırmada ne ölçüde başarılı olduğu ortaya konulmaya çalışılıyor. Kısaca bu çalışmayla ile tabii bunun dışında da o kaynakların el verdiği ölçüde Dönemi daha detaylı değerlendirmemizi sağlayacak şekilde diğer bazı düşüncelerimizi de açıklıyoruz. Ama çalışmanın temel temelinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Atatürk tarafından bir bilim cumhuriyeti olarak kurulduğu ve bu doğrultuda adımların atıldığı özellikle vurgulanıyor. <gülüyor> Şeyi, kronolojik olarak ne zaman bitiyor? Kronolojik olarak 1850'lerden tarihsel bir arka planı da başlayıp çünkü karşılaştırma yapabilmemiz için yaklaşık olarak benzer tarihsel aralıkları şey yaptık ve 2009-2010 yılına kadar tamamlanıyor. Devam Ki bu çalış, evet devam ediyor ve bu çalışma hazırlarken aynı zamanda tez hocam olan Remzi Demir ile. Bir de e, Cumhuriyet döneminde bilim ve tekniğe genel bir bakış Tantalos'un Çocukları adlı e, bir çalışmada bağımsız bir eser olarak o dönemde okurla buluşmuştu. Peki şimdi sizin bireysel çalışmalarınızda e, bir, birazcık yani bir iki dakika ara verip e, de, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi e, bölümünde e, daha doğrusu felsefe bölümünde ana bilim dalında Ankara'da yapılan çalışmalara örnekler verebilir misiniz lütfen? Tabii verebilirim hocam. Bilindiği üzere Türkiye'de bilim tarihi araştırmalarının geçmişi 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarına kadar geri gidiyor. Bununla birlikte... Salih Zeki Bey ve Adnan Adıvar gibi bilginleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda yavaş yavaş tanınmaya ve sevinmeye başlıyor. Üniversite içine girmesi ve öğretiminin bir parçası olması içinse aydın sayılı hocamızı beklemek gerekiyor. Bilindiği üzere Aydın Sayılı Sartın'ın yetiştirdiği en büyük bilginlerden birisi ve ülkemize çağdaş bilim tarihi anlayışını getiriyor ve araştırmalarıyla da bu alanın kurumsallaşmasını sağlıyor. Aydın Sayılı Hoca yine bilindiği üzere doktorasını Amerika'da tamamladıktan sonra yurda döndükten sonra felsefe bölümü içerisinde o zamanlar önce felsefe zümresi sonra felsefe institüsü ve sonrasında da felsefe bölümüne dönüşen e, yapıda faaliyetlerini sürdürüyor ve 1955 yılına gelindiğinde de e, Aydın Sayılı Hoca'nın öncülüğünde e, Türkiye'nin ilk bilim tarihi e, kürsüsü e, kuruluyor ve bu alanda dersler ve araştırmalar verilmeye başlanıyor. E, sayılı e, Aydın Sayılı Orta Çağ İslam dünyasında Müslümanların ve özellikle de Türklerin bilimsel yapıtlarını filolojik bir biçimde yayınlama çalışmalarını sistemli bir biçimde başlatıyor ve böylece İslam bilim tarihindeki gelişmeleri birincil belgelerden yararlanarak inceleme ve yorumlama e, imkanı sağlayan edisyon kritik yapma geleneğinin temellerine atıyor ve sonrasında yetiştirdiği öğrencilerde e, bu doğrultuda çalışmalarını daha da genişleterek ve sadece belli alanlarda değil sosyal bilimlerin tarihini de içerecek şekilde ve bilim tarihinin kardeş disipli alanları olan bilim felsefesi, bilim sosyolojisi ve bilim psikolojisi başta olmak üzere çalışmalarını bu doğrultuda genişleterek sürdürüyor. Bakıldığında Aydın Hoca'nın yetiştirdiği ilk öğrenciler arasında Sevim Tekeli ve Esin Kahya hocalarımızı görüyoruz. Sonrasında sizin beni tanıtırken dile getirdiğiniz hocalarımızın yanı sıra Yavuz Unat Hoca ve Melek Dostay Gökdoğan hocamız da akademik çalışmalarını bu mimar üzerinde devam ettiriyorlar. Ve bizim bu 1955 yılında hayata geçirilen anabilim dalımızda yapılan çalışmalara baktığımızda öncelikli olarak ağırlığın astronomi tarihine, fizik tarihine matematik tarihine verildiğini ve genel bilim tarihi çalışmalarına verildiğini görüyoruz. Ve e, bol e, sayıda da yayın da var. Örneğin Yavuz Unat hocamızın yıllar önce yapmış olduğu bir çalışmadaki e, bilgilere dayanarak şunu söyleyeyim. 2000'li yılların başına kadar yani yaklaşık 45-50 yıllık bir süreçte ana bilim dalımızda toplam 353 bilimsel yayın yapılıyor. Ve bunların e, 50'si e, 49 sene yıl içerisinde 60'ı yaklaşık 60'ı müstakil veya müşterek telif kitap ve geri kanalında müşterek veya e, müstakil telif makale olarak e, konuya ilgi duyanların e, başvurmalarına sağlanıyor. E, tabii e, bu bağlamda yayınlarımız e, 2000 yılları sonrasında da öğretim üyesi sayımız azalsa da e, aynı hızla devam ediyor ve son yıllarda da e, araştırma konumuzu ve gündemimizi daha da genişleterek ve sadece Osmanlı dönemin Türk bilim hayatı değil aynı zamanda Cumhuriyet dönemindeki bilimsel etkinlikleri de farklı açılardan değerlendiren çalışmalar aynı zamanda e, teknoloji tarihi e, merkezli çalışmalarda e, ana bilim dalımızca sürdürülüyor. Aynı zamanda e, başta e, farklı üniversiteler olmak üzere diğer e, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da ulusal ve uluslararası düzeyde e, faaliyetlerde bulunuyoruz. E, bunun dışında bir de bizim ee Fakültemizin Bilim Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin girişimiyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılının güz döneminde bir tesis yüksek lisans programı başlatılıyor. Bilim ve toplum çalışmaları ana bilim dalı adı altında. Ve burada da biz interdisipliner bir program içerisinde bilim tarihçileri olarak Bilim ve toplum çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve araştırmalarımızı çalışmalarımızı zenginleştirerek hem halkın bilinçlenmesine hem ilgili devlet kurumlarında bilim ve teknoloji ile ilişkili kurumlarda çalışan uzmanların bu alanlardaki birikimlerini sağlam bir şekilde destekleyecek bir öğretiminde öncülüğünü üstlenmiş bulunmaktayız. Bunun dışında ana bilim dalımızda yürütülen etkinlikler yönelik olarak şunu da söyleyebilirim. Biz tabii birinci belgelere yani metinlere dayalı olarak ağırlıklı olarak çalışmalar yürütmekle birlikte derleme çalışmalarda yapıyoruz. Ve bu alanda belki ana bilim dalımızın kurulduğu tarihlerde daha yoğun olarak yapılan yabancı dillerdeki yayının Son dönemde azaldığını görebiliyoruz ama burada da şu açıdan da e, ne diyelim hani mutluyuz diyebiliriz çünkü yapmış olduğumuz çalışmalar e, bir şekilde bu evrensel düzeyde e, bizlerin çalışmaları gerek e, kaynak gösterilerek ve gerekse yer yer kaynak gösterilmeden e, bizim ulaşmış olduğumuz özgün sonuçlar e, evrensel düzeyde e, bilim dünyasına duyuruluyor. Ama dediğim gibi başta Aydın Hoca'nın yayınlarını takip edenler biliyorlardır. Çok dilli olarak hoca yani makaleleri İngilizce, Arapça ve Türkçe kaleme alıyordu başta. Bizim de bu doğrultuda çalışmalarımızı birinci elden duyurmamız bence gerekli ve buna da dikkat çekmek istedim kısaca. TTS'ye benziyor bu DT şeyde, Dil Tarih Coğrafya'da verdiğiniz e, lisan, e, tesis e, Yüksek lisans e, programı. Hocam ben şöyle araya gireyim. Zaten STS programını e, Remz Demir hocamız öncülüğünde biz de bu Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başlatmak istemiştik. Adı da bilim ve teknoloji çalışmaları olacaktı ama programın evet. hayata geçirilme sürecinde biliyorsunuz belli komisyonlar kuruluyor ve o komisyonlar ee, i̇çerisinde e, bazı isimler e, teknoloji adını e, geçtiğini ve teknolojinin e, fen fakültesine ait olduğunu kısaca savlayarak adının değişmesi talebinde e, bulunmuşlardı. O yüzden... Aslında bilim ve teknoloji çalışmaları adıyla 2015'in sonunda hayata geçirilmesi düşünülen program bu tür itirazlar sonrasında bilim ve toplum çalışmalarına dönüştü. E, bu oldukça kapsamlı hem sizinle ilgili hani sizin çalışmalarınıza yayınlarınız hem Ankara'daki bilim tarihi e, ekolünün yaptığı çalışmalar mı? Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Bundan sonraki yol haritanız nedir? Yani bundan sonra sizden bahsediyorum yani inanınca evet, olarak. Evet. Araştırma ve yayın projelerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ya hocam. Benim hani ağırlıklı olarak çalıştığım konulara bakıldığında, yayın listeme bakıldığında Osmanlı dönemi Türk bilim tarihi ve Cumhuriyet dönemi düşünce tarihi üzerine yoğunlaştığım ve bu doğrultuda da çalışmalar yapmaya devam edeceğimi söyleyebilirim. Neler yapıyorum ve neler yapacağım? Onlar hakkında kısaca şöyle bilgi vereyim. Bizim Remzi Hoca'nın öncülüğünde Sina Akşin Hoca'nın da editörlüğünü üstlendiği, benim de editör yardımcısı olarak katkıda bulunduğum Historia 1923 adlı bir tarih ve kültür dergisi var. Bu yılda iki defa yayımlanıyor ve biz burada dosya konuları e, eşliğinde ve diğer bazı yazılara da yer vererek e, okurları e, bu e, noktalarda ilgilerini çekmeye çalışıyoruz. Örneğin Birinci Dünya Savaşı, Ermeni Sorunu, insanın Evrimi, Sovyet Devrimi. Gibi sayılar daha önce yayınlanmıştı. Yakın bir dönemde de çok kısa bir süre içerisinde de layıklık sayısı çıkacak. Ki layıklığın ne kadar önemli olduğunu da günümüzde yaşayarak bir kez daha öğreniyoruz. Bu sayı çıkacak ve benim bu dergi içerisindeki faaliyetlerimle de devam edecek yeni yayınlarda yılda iki defa olacak. Bunun dışında Aydın Sayılı hocamızın tüm eserleri bir külliyat olarak Atatürk Kültür Merkezi ile yapılan işbirliği sonucunda yayınlıyoruz. 2006 yılında başlayan bu etkinliğimiz hala sürüyor ve 5 cilt yayınlandı ki bu 5 cilt içinde Aydın Sayılı hocamızın dünya çapında bir bilim tarihçisi olmasında da önemli bir yeri olan. The Observatory in İslam adlı eserde bulunmakta. Bu külliyatın yeni ciltleri çıkmaya devam edecek. Bunun dışında bazı ciltlerinde tekrar baskıları bu yıl içerisinde okurla buluşacak. Ee, Tabi bilim tarihi çalışmaların yanı sıra e, özgün e, araştırmaların yanı sıra e, çeviriler de yapıyoruz. Örneğin İngilizce'den e, yap, yaptığımız ve yine kısa bir süre içerisinde yayınlanacak bazı çalışmalar var. Bilim sosyoloğu olarak bilinen Tobi e, 10 yıl 11 yıl önce e, modern bilimin doğuşu ve yükselişi adlı eserini e, Türkçe'ye kazandırmıştık. E, yakın bir... E, Zamanda e, RUNİK e, yayın evinden de e, Modern Bilimin Yükselişi adıyla e, yazarın da e, ciddi bir biçimde gözden geçirip argümanlarını e, daha da sağlamlaştırdığı çalışması e, yine okurla buluşacak. Tobias'ın başka eserleri yine bilim sosyolojisine en azından şu aşamada çeviri düzeyde de olsa katkıda bulunmamızı sağlayacak diğer bir eserini de bir grup genç meslektaşından yayına hazırlıyoruz Bunun dışında yine bilim felsefesine de katkıda bulunacak biçimde bazı çeviri faaliyetlerimiz sürüyor müteferrika üzerine e, yayın faaliyetlerim e, devam edecek ve e, müteferrika üzerine, müteferikanı hiç yayınlanmamış bir eserini yani en günümüz Türkçesiyle e, yayınlanmamış bir çalışması e, önümüzdeki yıl e, okurla e, buluşacak. E, bunun dışında bir de hocam e, TÜBİTAK e, 1003 projesinde e, görev alıyorum. E, projenin başlığı Osmanlı Astronomisi'nin değişim ve dönüşümü 17. ve 19. yüzyıllar arası e, bu noktada e, araştırmacı olarak projeye katkıda bulunuyorum. Bunların dışında bir de e, şunu söyleyebilirim. E, daha sonra bu lisa, yüksek lisans ve doktora çalışmalarım sonrasında yeni bir araştırma alanı olarak kendime bu Osmanlılar dönemindeki e, evrim üzerine yapılan yayınlara dair bazı çalışmalar yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Birkaç tane kitap yayınlandı ve orada daha farklı Osmanlılar döneminde daha farklı evrim anlayışının olduğunu savlamaya piyasada bulunan kitapların dışında daha farklı bir anlayışın olduğunu yine o yeni çalışmalarla dile getirmeye çalışacağım. Bunun dışında Remze hocamızla da 19. ve 20. yüzyıl düşünce hayatımızı daha doğru bir biçimde anlamamıza aracılık edeceğini düşündüğümüz bazı ee, çalışmalarımız var. Onlar da e, yayın evlerinde e, okurla buluşmayı bekliyor. <gülüyor> Son olarak da şunu söyleyeyim hocam. Aynı zamanda ben e, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kafkas Dilleri ve Kültürleri e, Anabilim Dalı'nda Bütünleşik Doktora e, programına kayıtlıyım ve Doğu Ermenice öğreniyorum ve bu eğitiminde özellikle başarıyla eğer tamamlayabilirsem özellikle Osmanlı dönemi üzerine yaptığım ve yapacağımız çalışmalara katkıda bulunacağını da düşünüyorum. Gündemimiz kısaca bu şekilde. Çok güzel hocam. Yani Ermenice öğrenecek ol olmanız harika bir şey. Çünkü son derece dikkat çekici bir kültür ve önemli entelektüeller var kesinlikle. Evet, Dolayısıyla çok... size bol üretken bir, bir sene diliyorum gelecek sene için. Çok teşekkürler, teşekkürler bize katıldığınız için. Sağ olun hocam, çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Hem size hem de Açık Radyo'ya e, teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan Mesma, Derya Gürses Tarbak.